Âşık mahşukunu durmadan arar, Muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar, Tâbi bu mesletten etmedin firar, Gel bir görüşelim yahu neredesin, İhtihara ile bulmuştun bizi, Bekliyor yolunu acizin gözü, Ölsem de terk etmek istemem sizi, Gel bir bilişelim yahu neredesin, Yüzünü görmeyom, soruyom ilden, Geçen gün ise düşmez dilden Sağlan teslimiyet, bağlansan belden Gel bir bilişelim yahu neredesin Geçtik mektubundan gelmiyor selam Hak rezzarı alem çekmeyin elem Mevla huzurunda şahittir kalem Gel bir sarışalım yahu neredesin Günler geçmeden isminiz geçer Bu kader ayrılık çok yara açar Karışman bir dahi bu fırsat uçar Gel bir barışalım yahu neredesin Yaz kış demeyip her an koşarken Muhabbette ihvanları aşarken Ağlayarak sohbetlerde düşerken Gel bir alışalım yahu neredesin Dersini alırken çöktüğün gizler Kardeş nere gitti o kadar sözler Bekleyi bekleyi kırıldık bizler Gel bir barışalım yahu neredesin Sizi bizden sorar bazı yarenler Bu meslek içinde bunca direnler Bizi çok ileri geçti erenler Gel bir erişelim yahu neredesin Kutlu Dünya'ya nestimiz kandı, Acab bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı herhalda halda seyziğin bendi, Gel bir çalışalım yahu neredesin? Ölsem kardeşimden ayrılmam derdin, Halin inkar etme çok şeyler gördün, Nereden artıyor bu senin derdin? Gel bir gelişelim yahu neredesin? Kalem der gibi kendini görme, bilen var derdini er yardan sorma, küsüp de yakana yalın hız durma, gel bir karışalım yahu neredesin? Allah cümlemizi ıslah, irşad etsin. Amin. <gülüyor> Allahü Ebina Muhammed. Kardeşlerimiz hadi yani geldiğimiz zaman için, biz ahirete halizmde, için halinde dünyada okunup ruhumuzu anlatmak için, bahire batını şifa tarifi diye şerefiyatları yazmıştık. Şimdi okunduğunda da, biz refaat ettikten sonra okunduğunda da, şimdi kardeşlerimizi vahşet hisseder. Bismillahirrahmanirrahim Besmele geçsin başına Gelsin müminler hoşuna Geçilme umri boşuna Kur'an'ına devam lazım Allah'a hamdeder eder kur, peygamber göstermiş Doğru yolu Şükre devam eyle olur Bu nimeti bilmek lazım Gelip kaldırdı dumanı ulay evretti imanı Rasuldür etme dumanı Kalavata gayret lazım Bilen Muhammed Mustafa, Madiseyi ettiği fa, Ali asaf ruhasasa, yollarından gitmek lazım. Namaz İslamın binası, Şahadet olduğu hanesi, kendi etti uyan nasıl, tevhide çalışmak lazım. Salıda ketmesin elini, hak sever zeket yiren kulunu, hadip bir Mekke elini, fazulana gitmek lazım. Evvela ilim olmalı, amel nehrinde dolmalı, ihlas vahrine dalmalı, bu işe ihtimam lazım. Tarikat temeli bunlar, râbıtayla kalbi dinler, teslim olup işi anlar, ne gibi olmak lazım. Tarifeye hile itme, eksik yahut fazla gitme, kendine için sözün tutma, başını indirmek lazım. Letaiz dersini alan, Mahdum kalma geri kalan Ziyatarlar gele bulan Yokluğa atılmak lazım Karbaş gel bendeni bırak Yere gayet temiz yüret Yakın sanma yol çok ırak kim görmek lazım Az zikiri soldan başlar Ruhun dahi sağdan işler Sır çalışır olur işler Tarifeyi tutmak lazım Hafasal memenin üstü Ahvanın Muhammed dostu, ihvanın sezgeçmek astı. lakin burada durmak lazım. Beşimi bir eyle vur daima kalbinden vur da, çok durdukça şifa gelme, temel muhtem olmak lazım. Temel muhtem olmak lazım. Söylemeden tez sez geçme, Tarif diye yara açma, her arzın suyundan içme, mendağını bulmak lazım. Geçten sonra anla çıkan, Adrı nesle zengin bakan, Zikrin aleriyle yakan, Zabıta çok olmak lazım. Şeytan dünya hücum eder, Meyleyle sen zikir eder, Yetişen var etmek eder, Hazgasa bağırmak lazım. Allah. Bundan sonra zikri küle, Bir kişi çişi bile, Zikir hiç gelemez bile, Yeni arza demek lazım. Zikri Sultan'ya dönen, ma, heva, nar, furat binan, bütün vücut bir bir tanan, yarenlerle sohbet lazım. Bundan sonra neki bak, gelir, tevhid gider zulmet, lakin çok istermiş hayret, fikren buna devam lazım. Nefesini çeken içe, tek olacak varın içe, 21'e yol açar maksus, maksus, rıza lazım. Yazmakla bu iş bilinmez. Sadra yazılır silinmez. Aciz bu sende bulunmaz. Lakin tarih etmek lazım. Bir murakaba içine, atış ebrarlar götüne, bunlar gelmesin içine hedefin gözetmek lazım. Kalbin arşat temam açmalı. Allah'ın feyzin içmeli. Fena ahlaktan geçmeli. Nefsini çığmamak lazım. Üç şey bu destlere zarar. Ahta yerde deva ara. Bir tağımız yermiş karan, deketesin yapmak lazımdır. Şeyi işi yapmak, fena alıp ardına kopmak, ne kadar haktan satmak, zararını bilmek lazımdır. Şeyi atsız tarık olmaz. Cahil sofuz bilmem bilmez. Belki camiye de gelmez. Bu kalımdan kaçmak lazımdır. Allah Allah. Adınla oturur. Halel ger benim Yiğidiniz kıyı batırır, namusu korumak lazım. Ekseli cahil toplanır, varır ilmeye saplanır, yumurta olsan kuplanır Cahilden kaçınmak lazım. Allah böyle olur kerametten azan, şeriat elde bilmez mizan, el avdadır sen de keramet kazan. Her şartı diye düşünmek lazım. İkinci rahimile sırber, aman bu istenik nefret. Sana lazım gözün, gözün üzer, kalbete çekilmek lazım. Üçüncü dünyayı sevmek, kalbine sevgisini kumak, daime vasını demek bu sözlerden hazel lazım. Kalem der kusurun dolu, bu üç şey kendi var deli, öyleyse neden eli, kendini düşünmek lazım. İkinci mısrağına başlıyoruz muhtemelen kardeşlerimiz. bir şey kalbini öldürür, Zikir gülünü soldurur Haslet içine kaldırır Bunlardan sakınmak gerek Evvelkisi fazla yemek İkincisi çok uyumak Üçüncüsü hıybet demek İşte bundan hazır gerek Dördüncüsü pek gülmesi Beşincisi rızk kaygısı Yoldan çıkardır çoknafı Emrazını bilmek gerek Beş şey kalbini taş eder Böyle gibi büyük eder Sakınmazsan cevher gider muhafaza gitmek gerek. Birisi günah kesteti. ikinci dokluk zulmeti. Üçüncü zulme gayreti. Hadisleri bilmek gerek. Gördüğünüzü namaz getirmez. Beşinci sol eliyle lezimez. Yatsan bunu gider emek. Sünnete ayet gerek. Münafık da üç alamet. Herkes bundan gider nefret. Boşa çekilmesin zahmet. Kendini gitmek gerek. Söylerse hem yalan söyler. Vaad eylese hulpin eylez. Emanete hiyanetlik diler. Bu seyilden uzak gelir. Şu beş eve melek bilmez. Aklı olan surat koymaz. Piş diye iyi demez. Bundan çok sakınmak gerek. Ebeleyne asu olma. Misafiri geri olma, Köpekleri eve koma, Meleklere sağdın gelir. Dört alamet akıllı da. Seyizdan alır ol bir Allah için ağlar gider. Gözden, yaştan hükmet gerek. Evveli gelmeyene gider. Zulmedenleri affeder. Vermeyene verir, mahlubu gider. Kötülüğe iyilik gerek. Kalem der ahlakın fena. Bu şeyinle gitmesine. Tutar bunu akıldana. Ahlak özel olmak gerek. Üstazımızı huzuruna varan bazı arkadaşlarımız tezreli ayet içmediğinden yazılmıştır bu Huzura afcetli ah, varın. Ayet hafif selam verin, yedine varınca erin, yüksek söyleme sözünü. Gösterdiği yere otur, nefsini ümüne yakın. kalbin bir araya getir, her yere evle üzgünü. Barbaş köle basma, bakma, huzurda siniği kesme, zahmet etme onu gitme, barut orada ağzını, apta yerine oturma, kal verecek söz götürme. Çok vakup edep getirme, daime gitme gözünü. İl gidecek işi yapma, öyle bir hutuptan sapma. Huzurda başka el öpme, gönderme sakın gözünü. İzin almadan gidene, ne diyeyim zahmet edene, Kılıçlar vurur bedene, yarama atma tuzunu. yine şeyler kendi bilmez, nefsiz her yola gelmez. Kalemler hiç böyle olmaz, başkaya açma rahatını. Bazı kardeşlerimize de bu vasiyetinize de. Vasiyet edelim size, abdest alın taze taze, İki fena güzel yüze yapma işleri yadır bu. İlim edep takva olsun, gönlüne teyizler dolsun, Kal içe mən ihvan bilsin, söz getirmek senadır bu. Bazı kardeşler münasebeti söz getiriyor da, onun için yazılmıştı kardeşlerim. Sünnete temessik edin, cami cemaata gidin, emir tutman ihvan adın, Taliklere huzurdur bu. ile hadis evren, nefsini yıkmaya davran, mürşid et bir uğran, sakal attı şualdır bu. Cahil sofulara varma, bağlandığın ipi kırma, huzurda boynumu vurma, görür iki hısgendir bu. Allah Allah. Allah. Şehreti talep eyleme. Bakın cahini boylama. Nefsini ile söyleme, bu lekedir bu. Halkın içine karışma. Şeytan ola hiç barışma. İhvanlarıyla çekişme, fena ahlak zıfırdır bu. Hazrette kadınla oturma, kalp batırma, Oradan ora laf götürme, içimizde nemmandır bu. Allah Allah. Zenginler <gülüyor> ardına düşme, tamah edip yoldan şaşma, Kimselere kuyu eşme, kendi kazıp düşendir bu. <gülüyor> Süperi sağından hazer, yetme haramlara nazar, Ayağı dışarı gezer, düzenleri bozandır bu. Herkese itmeli şefkat, Hı. mahlukattan itme nefret, kalbin evli olmaz sohbet, bağrımızı ezendir bu. Dışı soğuk, iki güzel, böyle şahsı sevdik bir ezel, sen de bak böylece düzen, kardeşlere numune bu. Kimselerle cidal etme, gazabın ardına gitme, gözün aç kaslete yatma, senin için zarardır bu. Mürşide mal ile hizmet, laki tenlerine zahmet, bu yolda canıma gayret, kitaplardan alındı bu. Üstaza mahana bulan, bunlardır yolundan kalan, bazı var bağrımı gelen, affetmeli hilimdir bu. İnkar eden selah bulmaz, inar eden yola gelmez, şefkatli var silne, kendi işini silendir bu. Allah Allah! Allah, Allah. Mağrur olma dünya malına, gitme kahunun yoluna, uğraman yersin seline beklerini bozandır bu. Allah Allah. Hatet bu yolda çeksene, amel koymaz bütün yana belki zarar olur yine şeytan ısrardandır bu Allah Allah Hayek kibir aman tehlikede olur iman tevazu et fakir eman dinler mi bu Rab'ı tavan hiç ayrılma ölüm fikrinden yorulma fenasın iyi görülme bal için gezerdirdir bu Allah Allah yine otur ve ul yapın hatır El suçunu yedin şefir, pek ala hoş ahlaktır bu. Daim zikrolsun dilinde, Yemli ağza hem bölümde, Sütünle gezel elinde, İt atlar da kabidir bu. Duh'an melaik dağıdır, Letaiflere ağıdır, Zikrin kesirin soğudur, İçmeyene ezadır bu. Fazla vacibi işle, Sünnet ile ebed başla, Yemin yolanı boşla, Mevlamızdan emirdir bu. İhlan zararın gözdedir. Kalem dergil bir özdedir. Oradan gelir söz yüzdedir. Arada tercimandır bu. İkinci dördüncü müsaaya gelmiş. Yine arkadaşların kesimsizliğinden gurura gelen sözlerdi. Birbirimize tavzım edin. Beraber olun da gelin. Hep bir kardeş idi adın. Yönünü döndüğün neden? Hepiniz bir vücut olsun. Beraber suyumuz gelsin, az havuzunuz dolsun, kendini ayırdın neden? Düşenlerini tutmalı, algınlarını yetmeli, içinden kendi atmalı, yaramaz ahlakın neden? Sohbetsiz zaman geçirme, fırsat kuşumu uçurma, aldığın gerçek kaçırma, Kıymasını bilmem neden? Dışın başka, için başka. Kuh dese gel desen keşke, tatlı sandık tadın şişke. Dururken acıyon neden? Allah Allah! Allah Rabbim Bir senet Beraber yemek yemeli, kitvin zinciri araya komalı, kurban olayım yemeli, arada husumat neden? Hasta olanlara bakın, zinciri halkaya bakın, aradan varlığı yakın, burnunu kaldırdın neden? Kokar sudan olduğunu, rahimde çok kaldığını, sekarat da mu? bunları onları neden? Engine aksular gibi, sâilleyin giler gibi, masaklı ol güler gibi, kehreni azdırdın neden? Arkadaş kusurun tanı, varlığın mahreder seni, her şeyden bulun sendeni, yükseklik yapıyor neden? Haram olmasın hem demek, boşa gider sonra emek, yerlişi bil eşlik demek, bastalar razı olman neden? Arıncalar gibi yörün, kendini arşullahta görün, böyle mi emretti pirin, fikrine geliyon neden? allah <gülüyor> <gülüyor> bulunmalı başın, yerlere sürünsün döşün, nefer oldun hütbe başın, silleden korkmuyorsun neden? Tevazu her şeyden Ali işte bu insanlık yolu, kalem der yapmıyor geli, turat gibi olmak neden? İnsanlardan birisi zermata alın verince, nefsim şımarlak istemiştir. 8-10 sene evvel yazmıştım. Daktım ki nefsim sağ. Ona tarz içinde bu etkisi yazmıştım. <gülüyor> bu kadar yaş heba oldu, düşündükçe gözüm doldu, tahtı düşman aldı, mavzerini sıktın nefis. <gülüyor> Haneli meriyat atar, ahlakları biter biter, aklım anın sözüm tutar, sencirini dahtın nefis. İsteleri yere çeker, Manevi evlerim yıkar Bal içine zehir döker Masiyete çektin nefis Hak'tan da haya etmedin Dost kuyruğuna da gitmedin Sülük de adım atmadın Göşlerime çıktın nefis İl gördülük yaptın amel Uzdan kurmuş idin kemel Şöhret ile olmaz kemal Evlerimi yıktın nefis İhvana göründün güzel Yedin kardeşlerim güzel Kendi bağın oldu güzel. Bir cüzgıyla yaktın nefis. Amelin dünyaya alet, Bütün bildiklerin galet, Aşkıla getirmen salat, Yüktün nefis. Çok tuzağı geçemedim, Bir aynımı açamadım, Kanat kurup uçamadım, Zından zındanlara bıktın nefis. Huzurda yüzlerim kara, Dışım iyi içim yara, Yüzüm yok yetmeye pire, Yar aşağı taktın nefis. Âli meclise çok vardın, ben bilirim neler gördün, o mecliste yapmam verdin, haramlara baktın nefis. Fena ahlak bütüm de, ayıp bir sakların canda, ağırlarlar bizi yıkında, zehirini döktün nefis. Mahcubum hep yaran nereden, bize su al soranlardan, geri kaldım eren nereden, yüzüm yere soksun nefis, burnum yere soksun nefis. Hal yine aklından aldı köklerine sular saldı. Ruhun arzatasını buldu, hiç kötleri nefis. de. Yeni dengel, eyle gayret, alemlere şifa sofrat. Kevessiz, kevessiz buyursa adrak. Bu sezincen koktun nedir? Allah nasını ıslah eyler azizlarım. Tevincim 5. musaire gelmiş kardeşlerim. Cemii ceflerim hasta. bizi seven bütün yasta. Yalvarıyım hacik dosta, tedaviye alır mıla? İshet yok, leflerim çoktur, sıhhatlı yedim hiç yoktur. Lokmanıma bir tek baktır, bir çaresin bulur mola. Otuz beşi geçti yaşım, göz ağlamaz sanki daşım. Mikro olmuş içim dışım, filet versen sen mola. Boyum düktüm tabip kovma, küçük tarif ile soğma, basirasım tamam ama. O depp öyle kalır mola. Saatli şemtine olmaz. Nizam bozuk tatlı yener. lisan yare evhis diner. Doktor acap derler mola. Allah Allah. Muhabbet hastalığı alsam, ocağının canın dairesine vasam, kap olsun küle olsam, bu depp gider mola. Allah Allah. Cebetli doktorun eli, inandım bağladım geri, Kalbin içi enkaz dolu, versen haplar siler mi ola? ile gözden geçirdi, ilacı istiğfar içirdi, dertleri bir bir uçurdu, tabu eder salar mı ola? İstaz diye birbirine, dediği pehrizini yeme, iç ilacını hiç koma, dersini hiç koma, kullanırsan düşme kana, yani dersini akşamları sabahları gelsen kana düşme, kalem derim, gülerim ola. Yani yediği pehrizini yeme, iç ilacını hiç koyma, kullanırsan düşmeğe ne, kalem derim, gülerim ola. Efendim de falsetlerinin bazı sözleri, temirleri, söylenildiği halde tutmayan kardeşlerimiz, falsetlerle neyle meşgul olduklarını görerek, hacı duyum için yazmıştım, dinleyenlerde vaziyeti veren elhamdülillah. canımız münasebeti şifa tarifinde buraya yazılmış ama de konuşalım okuyacağız inşallah. Biraz zayıhlandan bahsedeceğim. Huzursuz saliki ben edeceğim? İkinizden çıkıp hem gideceğim. Kimseye diyecek gülüm kalmadı. Kimimiz eviyle etmiyor geçim. Ailesi ağlar ne olası için. Düşündüm sizleri ağardı satım. Soğuk vurdu bakken gülüm kalmadı. Bazımız parçalar ardına koşar. Hazretin gözünden inanın düşer. Aslası bırakıp dağlarda şaşar Size eğit yedir halim kalmadı Allah Allah, Allah. günaha yeniden başlar Okumaz dersini bir zaman boşlar Bu yüzden ayarlar ihvanı başlar Kurudu dereler silim kalmadı Hırsla başladık dünya işine Yettiğimiz belli nefsin peşine Çovumuzun kulak yersen göçüne Deyiyor la balım kalmadı Seneler geçer dersini sormaz Kırkının der yanına giyermez. Laayif altına jitiler vurmaz. Ata şurada dursun külüm kalmadı. Allah, Allah. İkvanın halleri ey yerden desen. kazasını sehalle yatar. Çakıt bazar gitmez, elini tutar, bir sığınacak ilim kalmadı. Kalem der balık başından kokar. Yemzi lakabını ellere bakar. Kuyuz olmuş malın sürüden çıkar. Kimseye katacak malım kalmadı! Allah Allah Allah! Bizzat Efendi Hazretleri'nin vazifalardan şeku ayet. Ya duyduğumdan yazmıştım şurayı da. Muhterem İhvanlar başladı size. Efencim buyurdu ya da. Kimisi pasılar ardına düştü. Kimisi doğru, doğru yolundan çarştı. Bazısı aldığı diyesini çekmez. Şaharla kalkıp boynunu dükmez. Kitap okusan uyur gözleri. Kıybet oluşursan güler yüzleri. Kerket kötülüğü dersine başla, Meşgul olmalısın hem biraz gözle. Hem ihvanın bir sınırlar geçer, Boşlar sığarayı hem güne Niye Nereye varırsan ölümü düşün, Görmeyen mıkati geçiyor yaşın, İmanın korkusu gelmez içine, Neden tövbe etmem büyük suçuna? Ahdır ihvanların yarası, Benim gibi değiş yüzler karası, kendimizdeki suçu irze görüyor, nefsleri aktırmaya sebep oluyor. Allah'ı seversen dilediğini bırak, bu geri ketsin bize tarikatı bırak. Biz bazı emciler ayda bir konuşsunlar, deslerini bazı hem danıtsınlar. Kendincedir usur bulma illere, kalem der gittiğiniz suya illere. Düşünün rahmet sayılır. Destinmen için, istaz aklını şahsından da konuşmayı arzuyetik. Arkadaşlarımız da arzu ettiler, yazılmıştı. Bunu da dinleyelim lütfen. Evvela besmele yazar, salikine eder nazar, o semada gezer, başına kurban olduğun. Cümleden fazla hayası, durmaz ilşad eder nası, ve güneş sıyası, kaşına kurban olduğun. Mevlasına yanmış üzü, kalbi ilşad eder sözü, düz-i göter gözü, yaşına kurban olduğun. Tarihine pek hoş bakar, kemencin birine bakar, Keminden bir rayha çıkar, Dişine kurban oldu Allah'ın indinde kadri, Zannettik semanın bedri, Arşı alzam olmuş sabrı, Dişine kurban oldu on. Allah Allah! de bazı, Bir hat vardır hep yeryüzü, iki güneşin hat yüzü, dışına kurban oldu on. Albinden feyiz alınır, Kârı yâriyle salınır, Rasûlullah'la bulunur, pekine kurban oldu Allah! Nefsin binaların yıkar, kılıncıyla gemin döker, mahşarda evladın çeker, pekine kurban oldur. Kalemlerin âcizke keda himmetinden gelsin gıda, ömrün uzun etsin huda, yaşına kurban oldu. Akcelle ah, ve İnya'da himmetinden, teveccühünden, diklerinden ayırmasın. Amin. Mahşarda da şefaatinden, Peygamber Efendimiz'in ruh sancağısından, Cenneti Alâ'da sohbetinden, Rabbim mahrum buyurmasın. Amin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين. من الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله أهل إسلام والضوء الحمد لله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين آمين. والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصافي أجمعين آمين. إلهي إلهي تذهب كميب yudike ve asaike ya Rabbi bu ezil kürbeti salkanatike ve iktidarike terani Amin. ya ilahi Amin. ya ilahi esme-i hüsnen hürmetine rızanı ver ya Rabbi rızan için diriktik ya Rabbi niyeti kastınızı <gülüyor> miktar kıymet ya Rabbi <gülüyor> ya reynin selametini habibinin hücüyetini daha yâri gücünün sohbetini dar-i cinamdan asibet yarabbim ve ke şiddetini kalbimizin zulmetini hevli kıyametin mihnesini cümle ehli imandan müberrah yarabbim sohbetlere devam edelim gelin sohbetlere devam edelim Tevekküh isteriz Sami Efendim Nur oldu girince memleket çarçı Hürmetle gidildi üstaza karşı Gözleri seyreder baktıkça arışı Tevekküh isteriz Sami Efendim Biiznillah durgun kalbi işletti lafayı dersine hemen başlattı Zahiri işleri bütün boşlattı, Teveccüh isteriz Sami Efend'im. Cem oldu ulema buyurdu sohbet, İlmi ameline ettiler hayret, Herkese halince geldi bir gayret, Teveccüh isteriz Sami Efend'im. Kaderim kılavuz bütün dervişan, Mesli hayran oldun, size görüşen Huzuruna geldik aciz perişan Temeccüh isteriz Sami Efendim Vastını söylemekte kasırdır dilim Ancak sen gösterin hazratım yolum Bir daba düşüyorum tutuver elim Temeccüh isteriz Sami Efendim Kalem der kölemiz diliyor dilek Ziyarete geldin cinnile melek. Bırakma bizlerin kapında ölek Tevekküh isteriz Sami efendim Bırakma bizlerin kapında ölen Tevekküh isteriz Sami efendim tercüme halin söylerim size Vicdanlar var ise acıyım bize kafletim tesiri aksetti yüze Büyükler yanına varamaz oldum Tıflıken sohbetlere oturdum O güzel halleri şimdi yitirdim Sermayem kalmadı bütün batırdım Kimseye bir akça veremez oldum Üstaz teşrif etti derse başlandı Madenler gösterdi çok yer işlendi Zalim nefis hepsini boşlandı Nefsinin başını vuramaz oldum Müracaat ettim o büyük saate Emretti başladık eski gayrete Topla ihlanları devam sohbete Gayretli bir salik göremez oldum Almış emraz bütün dışı içimi Allah'ım el aman affet suçumu Ahirete imanlar gönder göçümü İman korkusundan duramaz oldum Eski hallerimden kalmadı biri Kesreti kelamla incittim piri, bütün arkadaştan ben kaldım geri, heprarlar içine giremez oldum, ele verip tutmadım kendim, karumar olmuş manevi bendim, bu dertler elinden Allah'ım yandım, halimi kimseden soramaz oldum, devaz o değil ciddidir.